ha hajj. To make haj is to travel and visit the house of Allah in Mecca. Hac etmek demek, haj vakti, Mekke'deki Beytullah'ı ziyaret etmek, haç vazifesi için gerekli civar bölgeleri eklemektir. Bu iş, İslam'ın beş şartından biridir ve akıl bali, reşit olmuş, bülû çağını geçmiş her Müslüman, hayatında en az bir defa bu vazifeyi ifa ile sorumludur. Tabi, mal ve can varlığı kifayet ediyor, yetiyorsa. Hac, insanların yeryüzündeki en haşmetli ve en harika toplantısıdır. Hac, binlerce yıl önce Peygamber İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam tarafından başlatılmıştır. Her yıl Zilhicce ayında Dünyanın köşe bucağından sayısız mümin aynı yere vasıl olur. Hepsi aynı kılık kıyafete bürünür. Aynı sözler söyler ve aynı ibadeti yaparlar. Doğrusu bu, insanlığın yeryüzündeki en büyük birlik gösterisidir. Onca insan, onca ırk, dil ve milliyet orada tevhide birliğe ve birlemeye koşar. Orada kulluk yani itaat ancak Allah'adır. Orada herkes kardeştir. Ve orada herkes kız kardeştir. Orada herkes eşittir. Kulun kula üstünlüğü ancak takvada'dır. Müslümanlar Beytullah'ı hacc ederken, tavaf gibi bazı özel vazifeler yapmak zorundadırlar. Tavaf, Kabe'nin yedi kez çevresinde dolaşılmasıdır. Bir de gene Kabe içinde, Safa ve Merve arasında yürünür. Sonra pek yakınında Mina dediğimiz yerde, Zilhicce'nin dokuzuncu günü gece geçirilir ve Arafat'a yürünür gün batımına kadar Rabb'e dualar edilir. İşte haccın büyük günü budur. O gün, kerem, merhamet, mağfiret, bağışlanma günüdür. Onuncu günün sabahında, sabah namazından sonra, hacılar Mina'ya geri döner ve üç büyük taş sütuna, şeytan taşlamaya atfen taş atarlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam için bir adak kestirdikten sonra, yani onun imanı karşılığı, oğlu İsmail'i bile kurban etme gönüllülüğünü andıktan sonra, hacılar tekrar şeytan taşlamak için Mina'da kalırlar ve Kabe'yi son defa tavaf ederler. Hac etmek Müslümanların çok önemli bir vazifesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah için hac eden kişi, ağzını kötü sözden ve kendini günahtan korursa, haçtan doğduğu günden beri bütün günahları affedilmiş olarak geri döner. Lebeyk <gülüyor> Labbayk Allah şerif, labbayk. İnne alhamdha ve nimetha,